İyilik kötülük bir olmaz. Yani sana birisi iyilik yaptı, sen de ona iyilik yaparsın, bu senin vicdani vazifen. Fakat sana iş, kötülük yapana iyilik yapma. Kötülük yapana sen affetme. Biz yanlışlık yapıyoruz, Ya Rabbi af diyoruz. Kendimiz de bunu bir yapmamız lazım ki, bize karşı yanlışlık yapana bizim affedebilmemiz. Cenab-ı Hak burada ayette, iyilikle kötülük bir olmaz. Demek ki, kötülüğe karşı iyilikle bir bir, bir mukabele etme. Cenab-ı Hak, Ebubekir Efendimiz'e indi bu ayet, Ayşe Validemize iftira atıldı. Ayşe Validemiz, Adem Aleyhisselam'dan geri gelen ailelerin en iffetlisi. Peygamber Efendimiz'in zevicesi, ümmetin annesi, Ebubekir Efendimiz'in kızı. Kaç tane farikası var. Ona iftira atıldı. Tabi atan da Ebbekir Efendimiz'e en çok sevdiği, en çok sadaka verdiği bir kişi çıktı. En çok sadaka verdi fakir besçilik. İftira atanlardan biri. Ebbekir Efendimiz bundan sonra dedi, sadaka vermeyeceğim bu kişiye de. Mistah isimli kişiye. Ayet-i kerime indi. Salih insan faziletleri bildirildi. Affederler. Ondan sonra ayetin devamında Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Emre Bekir Efendimiz dedi, ben dedi, Allah'ım beni affetmesin isterim dedi. Yani o vermeye devam etti. Hı. Kötülükle iyilik bir olmaz. Kötülükle, kötülükle, mukabele yok. Büyükler için, Allah'a yaklaşmak isteyenler için. Yani Yusuf Aleyhisselam malum kardeşleri kıskandı, Babamızın tebeccühü bize dönsün dediler. Fahsiz sebebiyle kuyuya attılar, kimi öldürmeye kalktı. Yüz'ün aleyhisselam esiri olarak, köle olarak satıldı. En sonra Mısır'a aziz oldu. Zindanlar vesaire bir daha merhaleden sonra. Kıtlık oldu. Kardeşleri geldiler erzak almaya. Onu kendisini belli etmedi. O zaman diyebilirim. Bak ben sizin kardeşinizim. Siz bana böyle böyle yaptınız. Niye böyle yaptın? Neyi beni babamdan ayırdınız? Niye bu fitne sebebi Niye zulmettiniz? Bak bunu yapmamalıydınız demedi hiç. Kendisini gizledi. Onları sabah akşam ikram etti. Kötülüğe en güzel çıkıyor bir iyilik yaptı. En sonra öyle bir halde oldu ki onlar dediler ki ayet-i kerimede Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmıştır. Sen Yusuf'sun dediler. Allah hakikaten seni bizden üstün yaratmıştır. yeni Yusuf aleyhisselam bir merhale daha öteye gitti. Bugün dedi eskileri başa kalkma yok dedi. Onların yaptıkları kötülüğe karşı bir örtü örtmüş oldu. Yine ona yol gösterdi. kendi affettiğini bildi. Fakat Allah'ın Allah da affetmesi lazım. Onları bir moral takviyesi etti. Allah mağfiret sahibidir dedi. O merhametlerin en merhametlisidir dedi. Sonra daha da öteye gitti. Ayet-i biraz daha aşağısında. Aramıza şeytan girdi dedi. Yani Kur'an-ı Kerim ne kadar güzel bir misallerle bildiriyor. İşte i̇yilik kötülük bir olmaz. Demek ki Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak isteyen bir kimse, sümme stakamu, istikamete girmek isteyen bir insan, iyiliğe karşı iyilik zaten yapacak. Zaten onun bir insani durumu, bir vicdani durumu. Affedetler, kapıda bir köpek bile sahibi iyilik yaptığı için kendini sahibini bekliyor, iyiliğe iyilik yapıyor. As asıl neziyet, demek ki kötülüğe karşı iyilik yapanlar oluyor ki Cenab-ı Hak burada iyilikle kötülük bir olmaz Ayeti Kerim'i izah ediyor. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O kötülüğe bir iyilik yapmak sureti onu en güzel bir şekilde değil mi? İşte Mekke'nin fethi, o 20 küsur sene zulmedenlere Peygamber Efendimiz ben dedi Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibiyim. Bugün sizin hepinizin bir af var buyurdu. E bu iyilik karşısında hepsi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi büyük bir muhabbette hepsi İslam'a girdi. Kur'an bize ne güzel bir insani bir metot veriyor, bir beşeri bir. E, bu seviyeye çıkmamızı istiyor ki Cenab-ı Hakk'a arımızda engelleri atalım. Yine Cenab-ı Hak açıklıyor arkada yine ayeti, ayeti birbirine tefsir ederek gidiyor. Buna Bu güzel davranış, ancak sabredenler kavuşturulur. Demek ki kötülük yapıldığı zaman muazeneyi dengeyi bozmamak lazım. Buna sabırla mücadele etmek lazım. Buna bu güzel davranış, ancak sabredenler kavuşturulur. Demek bu çok büyük bir hayır bu. Bu kötülüğü iyilekle savabilmek, bu çok büyük bir hayır demek O insanları ıslah ediyorsun. O insanları hidayete çevirebiliyorsun. Yine ayet-i kerimin aşağısında bir ikaz daha var Cenab-ı Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce, seni tahrik edecek olursa, ya işte bu sana bunları bunları yaptı, böyle böyle yaptı diye. Eğer şeytanla göre kötü bir düşünce seni tahrik edecek olursa, hemen eshtouz billa, cenanbakası, şeytanla cenanbakası. Çünkü o işitendir bilendir. Demek ki iki ateş arasında yürüyor. Bir iblis, emuz billa imle şeytanla racim diyoruz. İlk ilk mesaj bu cenanbak, o şeytanın şerrinden, Çünkü bizim musallat edildi ki. Biz şu dünyada imtihan vereceğiz. Şu ilahi ihtişam karşısında, ilahi ihsan ilahi karşısında, Cenab-ı Hak tarafından bulunacağız, iblisin tarafından bulunacağız? İkinci ateş attığımız, iç, iç, içimizdeki nefsimiz. Bunu da, kat eflâ men bunu iç âlemini düzelten, temizleyen, felah erdek nasıl bir kirli, pasaklı bir yere bir misafir davet edemeyiz, kendimiz bile sıkılırız. Cenab-ı Hakk'a bu pasaklı bir kalple, yanlışlıklarla dolu bir kalple, Allah'ın bu çöp tenekesine dönmüş bir kalple, Cenab-ı Hakk'a nasıl yaklaşılabilir? Onun için kalbin bir nazargahı ilahi haline gelebilmesi. Hatta Mevlana fihi mafihde güzel bir misal verir. Bir insanın dört istikameti vardır der. İnsan o 4 istikameti hayır şeyde cezbeden bir bir muktedis durumunda. Bir kıble Kabe'dir der. Namaz kılarken der Kabe'ye dönersindir. Nereden olursan ol der daima der Kabe istik, kıbleyi bulman lazımdır. İkinci kıblen der ellerini açarsın doğada dua kaldırırsın ikinci kıblen der ki istikametin Cenab-ı Hakk'a bir iltica halindesin senin der. Odur ikinci istikametin der. Muhtaçların istikameti devlet kapısındadır gözleri. Yani kendisini hayır hasenatlı kimseler kimselerdedir. Onların istikameti oradaki Onları gidecek, sevinecek, memnun olacak bir, bir huzur bulacak. Dördüncü istikametler Allah dostlarının kalbidir der. Çünkü Cenab-ı yere göğe sığmaz, bir müminin kalbini sar. Eshab-ı kiram, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. ya Büyükleri sayalım, bir Gazali etraf, ta devam ediyor. Gazali'nin kalbine doğru yönelenler, kıyamete kadar devam edecek. Bir Baht-i Nakşibendi Hazretleri, onun kalbine doğru yönelenler, onun verdiği eğitimde, müstefid olan devam edecek. Bir Mevlana, ona dönenler, Ruhan incelecek, zarifleşecek, hassaslaşacak. İşte bu eğer şeytandan gelen kötü bir düğünçü seni tahrik edecekse hemen Allah'a cenab en sığmamızı istiyor. Allah'ın en, en zor insanın eğitimi demek ki.